Azrail araya girdi. Azrail canını almaya geldiğinde Haseti İbrahim canını kolay teslim etmez. Azrail'e yürü git sultana arz et Halilinden can istemesin artık der. Yüce Allah buyurur ki eğer Halilim sen haliline canını feda et. Halbuki sen canını vermemeye uğraşıyorsun. Başka kim böyle dostundan canını esirger? Yanında bulunanlardan birisi de Hazreti İbrahim'e. Ey alemin nuru. Neden Azra ile can vermiyorsun? Aşıklar bu yola canlarını koyarlar. ''Sen ise bir canını esirgiyorsun.'' deyince. Halilullah der ki, ''Ben hemen canımı verecektim ama araya Azrail girdi.'' Halbuki ateşe atılırken Cebrail gelmiş. ''Ey Halil, benden bir şey iste.'' demişti. O zaman ben Cebrail'e bakmadım. Çünkü yolumu kesiyor. Beni Rabbimden alıkoyuyordu. Cebrail'e bile baş eğmemişken ben. Nasıl olur da Azrail'e can veririm? Allah'tan canını feda et sesini duymadıkça can veremem ben. Fakat o can vermemi emrederse bütün can ülkesi, Yarım arpa bile etmez bence. O emretmedikçe iki alemde de canımı başka birisine teslim edemem ben. Diyeceğim bundan ibaret.